Melody Brooks 10 yaşında zeki bir çocuktur. Fotoğrafik hafızası çok kuvvetlidir. Müzik dinlemeyi, kitapları kasetten dinlemeyi ve ailesini çok sever. Melody ayrıca kelimeleri ve dili çok sever. Ancak konuşma yeteneği yoktur. Melody'nin cerebral palsi denen bir hastalığı vardır. Bu hastalık yüzünden vücudu sertleşmiş ve hareket ettirip kontrol etmesi onun için çok zordur. Hikayenin çoğu Melodi'nin 5. sınıfa gittiği zamanları anlatır. Ancak zaman zaman geçmişe atıfta bulunarak serebral palsi ile büyümenin nasıl bir şey olduğundan bahseder. İçimdeki Müzik Melodi'nin bebekliğiyle başlar. Annesi ve babası Melodi'nin oyuncaklarını tek başına tutamadığını veya düşmeden oturamadığını fark eder. Melodi'nin vücudu gereken şekilde gelişmezken aklı hızlı bir şekilde büyür. Anne ve babasına cevap verememesine rağmen onları anlıyor, bazen de onların kendisini anlayamadığı için hayal kırıklığına uğruyor. Hala Melody'nin ailesi ve onların yan kapı komşusu Bayan V, Melody'nin zeki olduğuna inancını koruyor ve Melody 5 yaşına geldiğinde annesi onu Spalding Street İlkokuluna kaydettiriyor. Melody, diğer engelli çocukların olduğu özel öğrenme sınıfına yerleştiriliyor. Öğrenciler aynı sınıfta 5 yıldır ve her yıl yeni bir hocayla sınıflarına devam ediyor. Bu öğretmenlerden bazıları, ikinci sınıf öğretmeni Bayan Tracy gibi onları hala yalnız bırakmayıp, beşinci senelerinde de ilgilenir ve öğrendiklerinden emin olmak için kontrol ederler. Diğerleri, Bayan Bilups gibi H5 sınıfında öğretmenlik yapmanın kolay olacağını düşündükleri için işe başlar ancak bu sınıftaki öğrencilerin öğrenmeye hevesli öğrenciler olduğunu anlamamış gibi görünüyorlar. Melody, 5. sınıfa başladığında o ve onun sınıf arkadaşlarından bazılarına engelsiz öğrencilerin bulunduğu diğer sınıflarda ders almalarına izin veriliyor. Bazı öğrenciler engelli sınıfından gelen öğrencilerle dalga geçmesine rağmen, Melody kendisi gibi çalışkan ve parlak bir öğrenci olan Rose isimli bir kız arkadaş edinir. Melody arkadaşlarıyla kaynaşmaya başlarken, Meditalker yani onun için konuşabilen bir bilgisayar alır. Bu cihaz birdenbire dünyayla yepyeni bir şekilde iletişim kurmasına, birkaç düzine yerine on binlerce kelimeye ve cümleye erişmesine, ve derse ilk kez katılmasını sağlar. Bu bilgisayar Melody'nin birisinin yardımı olmadan testlere katılmasını sağlar ve onunla okulun akıllı çocuklar bilgi yarışması takımı için deneme testlerine oldukça başarılı sonuçlar alır. Maalesef Melody hak ettiği başarılı sınav sonuçlarını alsa da onun sınıf arkadaşları ve öğretmeni Bay Deming onun başarılı test sonuçlarından şüphelenir. Melody kendisine gülündüğü ve küçük düşürüldüğü için eve sinirli bir şekilde giderken karşılaştığı yan komşusu bayan ve onu daha çok çalışması ve onun parlak zekasını kanıtlaması için onu ikna eder. Melody haftalarca çalışır ve akıllı çocuklar bilgi yarışması takımında yer kazanır ve takımın Southwest Ohio Regional yarışmasını kazanmasında öncülük eder. Ancak kendisini takımın değerli üyesi olarak kanıtlamış olsa da Melody kendisini takıma gerçekten kabul edilmiş gibi hissetmez. O gün Melody ve takım arkadaşlarının uluslararası yarışma için Washington'a uçması gerekir. By Deming ve Melody dışındaki diğer tüm öğrenciler havaalanına erkenden gelir ve kahvaltı yaparlar. Yoğun kar fırtınası sebebiyle uçuşlar iptal edilen takımın tüm üyeleri, Melody dışında önceden havaalanında olduğundan toplu bir şekilde Melody'yi çağırmama kararı alıp erkenden başka bir uçuşla uçarlar. Melody bu ihaneti öğrenince yıkılır. Sinirli olmasına rağmen ısrarla yarın da okuluna devam eder. Okula gitmek için arabada otururken Melody küçük kız kardeşi Penny'nin arabanın arkasında olduğunu görür. Melody annesini uyarmaya çalışır geriye gitmemesi için fakat Maddy Tolkır'ı yanında olmadığı için uyaramaz. Bu çaresizliğinden dolayı Melody'nin içi için yemeye başlar. Melody'nin annesi Melody'yi anlayamaz ve onu görmezden gelerek hareket eder ve Peni arabasıyla çarpar. Penny hemen hastaneye götürülür, ayağı kırılmıştır. Fakat hayattadır ve Melody okula döner, orada takım arkadaşlarıyla karşılaşır. Onlar Melody'yi bilerek arkalarında bırakıp gittiklerini kabul eder ve kazandıkları dokuzunculuk ödülünü Melody'ye özür dileyerek verirler. Melody ödülü istemez ve istemeyerek yere düşüp kırılmasına sebep olur. Ondan sonra gülerek sınıftan çıkar. Melody öğrenme sınıfındaki arkadaşlarının saygısını kazanır ve bu noktada asıl önemli şeyin hayattaki ailenin varlığının, ve onların sağlığı olduğunu anlar. Çünkü onu şartsız seven asıl kişiler ailesidir.